Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz, bir Sanat ve Sanatçılar programıyla yine karşınızdayız. Tiyatrodan edebiyata, danstan operaya, şiirden, e, ...romana e, pek çok alanın e, kendine özgü e, kişiliklerini e, konuk etmeye çalışıyoruz. Bu haftaki konuğumuz sinema dünyasının yakından tanıdığı yapımcı Arif Keskiner. Arif abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, Arif abi e, ben tabii hikayeleri e, birazını çok iyi biliyorum. E, bizimle paylaşmıştınız onları sık sık. E, bir de kitaplarınız var e, dinleyicilerimize onları da hatırlatalım. Ee, ...bunların üçü de Doğan Kitap'tan çıkmıştı galiba değil mi? Evet, evet üçü Doğan, de Doğan, Doğan Kitap'tan, kitaptan e, Birincisi e, kitabın adı Çiçek Gibi, ikinci kitap yine mi Çiçek... ...üçüncü kitap elbette Çiçek. Bir defa isimleri harikulade. Hı. İsimleri harikulade. E, hakikaten Çiçek Gibi kitaplar olağanüstü e, bir anı roman e, diye nitelendiriyorum ben bunları. Şimdi bu şu, şuradan başlayalım. Zaten bunlar kitaplara da doğru gidecektir bu anlar... Hı. İlk İstanbul'a gelişinizi e, ben dinlediğimi hatırlıyorum. Ondan söz eder misiniz bize? Valla ben e, Osmaniyliyim aslında. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir yıl Adana Ticaret Lisesi'nde okumuştum. Sonra tabi babamız bize yardım edecek durum değil durumda değildi. Ne yapalım ne ederim diye ikinci sınıfa geçtikten sonra evin kışlık buğdayından bir çuvalını... İkiye bölüp, götürüp, satıp 24 lira parayı alarak 1954 yılında tren biletinin üçüncü mevkii binip trene İstanbul'a geldim. Sultanahmet Ticaret Lisesi'ne işte, kaydımı yaptırdım. Böylece bir İstanbullu olmaya başladım. Evet. İş buldum, çalıştım. Ticaret Lisesi'ni bitirdim. Arkasından Yüksek Ticaret'i bitirdim. Ama İstanbul'da kaldık. Tabii gençliğin verdiği şeylerle, e, cesaretle yapılan şeyler bunlar. E, Osmanlı'daki o ilk gençlik yıllar değil, O yıllarda böyle şiire mi merak sarmıştık. Adana'da işte bugün de bugün gazetesinde bir şey çıkardı. Onun e, çoban göçünü yaptığı şey vardı. Çarşamba günleri Edebiyat sayfası vardı. Oraya şiirlerimizi gönderdik. Arada bir çıkardı falan. Çok keyif aldık sağ sola. Hava basardık onlarla. Çok güzel. Ondan keyif aldık. İstanbul'a geldikten sonra da... 6 yılında sanırım 56'ıydı 2 sene sonra. işte Demirtaş Şehir'inlerle falan tanıştım. Onlar da edebiyatın içindeydiler o tarihlerde. Ölünceye kadar da öyle oldu ya Allah rahmet etsin. İşte arkasından işte gün Günce falan aynı mahallede oturuyor idik. O da şiir yazdığı için falan. Sonra konu açıldım. bir ya sen dedi, Osmaniye değil misin dedi. Evet dedim. Yaşar Kemal tanıyor musun dedi. E, tanıyorum dedim. Yani kendini de tanıyorum ama... İnce Mehmet 2 senelik Tabii. romando tarihte. Tabii. Ee, getir götüreyim dedi, ben tanıyorum dedi. Zaten Sultanahmet'teydik. Kalktık, gidip Cumhuriyet Çıktık birinci katta. Bu taberiler servisi yazıyor böyle kocaman. Oradan içeri girdik. Yaşar abi oturuyor masada. Hoş geldin falan diye işte Ergin'e sarıldı falan. Ayağa kalktı. Dedi ki sana hemşerini getirdim. Ergin öyle deyince... ''Neresin, neresin dedi. <gülüyor> ''Dim ki Osmaniye'li abi.'' dedim. ''Kimlerdensin?'' dedi. adamım dedim. ''Sülalem.'' dedim. Başladı küfe. <gülüyor> ''Kimin olursun?'' dedi. ''Namatasaray'ı.'' dedi. ''Baba hariç.'' Tamam. <gülüyor> Çok güzel. O oldu. Ondan sonra Eşer abiyle, işte baba oğul gibi hayatımız hala da sürmekte. Tabii. Üç gün önce beraberdik yine. E, Demir, taş Çeyhunlar, işte Edip Canseverler, Fethinaciler, ne bileyim Şükran Kurda Kurullar... Cemaşiriyalar falan, bir dolayamı doktorlar, mavi doktorlar böyle bir Atile da olduğu böyle bir şeyin balapastanesi muhabbetleri içine girerek evet, evet. böyle şeyleri okudum. İtmehane gittiğimde işte seni Yakan götürmüştü beni. O da tiyatro yapıyordu o zaman. Evet. Filmlerde de kötü adam oldu. Ona da Allah mütevessiz. Geçen yıl öldü, vefat etti. Ee, o götürmüştü. Orada böyle şeyleri tanıdım bir masada. ...Salih Tozan, Üftade Kim'i, Muazzez Arçay, Kemal Ergüvenç... ...bunlar o dönem büyük oyuncular ve tiyatrocular... Abi, yani, bir kapı. Sonra bir kapıdan içeriye girdik, başka bir kapıdan... da orada... sizler Tansu'yu saz çalıyordu... ...Tonguç, Yaşarlar, Yalçın Çetin'ler falan o karikatürcüler evet, de orada... Evet, orada... Evet. ...onlar bir sonradan arkadaşımız oldu, o gün tanımıyordum onları... ...bir masaya oturduk işte orada... ...şimdi Yüksel Arslan'ın sergisi var ayının 13'ünde... Yüksel Arslan, Fetih Hacı, Edip Cansever, Şükran Kurdak, Kargarev diye bir ressam arkadaşım vardı. O debut açan falan ben de Demet Taş'ın yan oturmuşum. Seni dedi ki Adana bir biz Adana diyoruz ve diyorduk eskiden Adana'ya bağlıydık. Evet. Adana bir arkadaşımız genç şair falan dedi. Bir de oturdu göreve. Onların hepsinin isimlerini biliyorum ama edebiyat eserlerini takip ettiğim için Demirtaş dedi ki ne verirsin? <gülüyor> Dedim ki, Osmaniye diyor. Dedi, durun size anlatayım dedi. Vaktidir dedi, dedi kardeşimiz dedi Osmaniye. Osmaniye'yi biliyor musunuz dedi. Osmanlı dedi Gavur dedi. Bunlar dedi eşkıya olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani geleneksel olarak hakikaten de Gavur o kan geçirin olduğu yer falan evet, filan evet. Mısırlı İbrahim Paşa'nın Anadolu'ya girişinde bile orada yolun kesip soymuşlar göndermişler ikinci geçinde islaye yüzlerden orada eskişehir'e kadar yani. evet. Ondan sonra bunlar dedi böyle mabzelerini yastık yaparlar uyurlar gece sabahleyin kalkarlar mabzeyi iki tarafından tutup gerinirler. Allahım ya ya bana iki kulüpten gönder ya da yani aramız iyi olmaz der gibi bir küfür ederlerdi. Ben de çok utanmıştım ya, Demirtaş bizi rezil etti falan yani. <gülüyor> Öyle başladı işte, sonra Baylan'a alıştık. Attila'yla yeni gelmişti, şeyden Fransa'dan yeni gelmişti falan. Adil abi her gün, akşamüstü orada toplanıyor, edebiyat konuşuluyor, şiir konuşuluyor, bilmem ne. Böyle bir hayat başladı. Bir taraftan çalışıyoruz. Bir taraftan okuyoruz falan, bir taraftan oralardan eksik kalmıyoruz. Öyle de uzun bir süreç işte sonra işçi partisi kurdu işçi partisine girdik gençlik kollarını kurduk falan. Askere gittim geldim. Yılmaz Güney falan da arkadaşım çok yakın arkadaşım olduğu için asker dönüşü 8 ay Yılmaz'la beraber çalıştık. Sinema şey, orada mı başlıyor? Yok, sinema, sinema, yok <gülüyor> sinema çok komik bir şekilde başladı. Sinema böyle 58'de, 57'de mi? Osman Nuri Ergin vardı. Ee, yönetmen. ...Nizat Saydam, Ahmet Bek'im falan akşamlarda beraber oluyoruz yine o insanlarla da beraberiz. Evet. Ben de hiç film çekimini görmemiştim o tarihe kadar. Dedim ki ya ben hiç görmedim deyince Nuri dedi ki... ...yarın gel dedi Kemal Film Piyatosu nerede? İşte Tepebaşı'ndan Kasımpaşa'ya inerken orada Gel dedi gör dedi biz Çilal'i bo çekiyoruz dedi. Ben gittim, ötesi günü merakla böyle bir koca hangar, ortasında bir tane Lostra salonu kurmuşlar. O herkes orada, cilali bir orada rahmetli. Feridun Karakayar'ın rahmetliği. Evet. Şey, e, Nubar Terzihan falan, Nuri dedi ki, hoş geldiğinden sonra baba Nubar'ı gelsene dedi, Nubar babayı çağırdı. Dedi ki, şuna bir postaya gel, elbise giydirsene. Ya ben anlamam, etmem dedim, falan zorla giydirdiler bize bir mektup vereceksin dediler o kadar birkaç provadan sonra işte e, Ciları boya mektubunu verdik sonra gidiyordum gitmedi dur yemek yiyeceğiz dedi bir talaş kebabı yedim ilk defa hayatımda ama o lezzette bir daha talaş kebabı yemedim rolün heyecanındandır ya. <gülüyor> herhalde öyle olsa gerek bir de Dedi ki Ali dedi gel bakayım prodüksiyon ağabeyin içeride bak dedi oğlum abin dedi gidiyor dedi, parasını ver dedi. Bir de elli lira veriler. İyi, iyi iyi o zaman için iyi paraylar. Korkunç bir para. Çok ben zaten var. 80 liramı ne alıyordum bu tarihte. Nuri dedi ki giderken akşam kaybolmaz sendeniz dedi neyse 15 lirasını akşam harcadık <gülüyor> Öyle bir muhabbet yani ilk öyle bir sinema şeyimiz oldu. Ama yani işte Yılmaz falan da zaten arkadaşımız Atıf abiler falan abimiz aynı yerlere gidiyoruz çünkü. Sonrasında 65'te askerden geldikten sonra, Yılmaz'la işte böyle bir 8 ay falan birlikte olduk. Sonra ayrıldım Yılmaz'dan. de ki bu iş olmayacak falan, gittim Atfa abiye. Ha o arada bir de şey oldu, imtihan zamanı, Yılmazlar, Yılmaz hapse girmeden önce, evet. ilk hapsine girmeden önce... Ben de imtihanlara giriyordum yüksek ticarette. Yılmaz'a gittim, dedim ki ya benim param bitti. Çalıştığım yerden aldım, param bitti. Atıf abiye söyle dedi, dedim, bir kıyakçılık yapsın bize dedim. Olur dedi. Ötesi gün Yılmaz geldi dedi ki, tamam söyledim dedi ama yarına kadar bekle çünkü patrona konuşacakmış dedi. Bir Rum şirketi vardı, Güven Film, Yuva Kim Filmer Edis. Oydu patronu. Yuva Kim'le konuşmuş, şu abi, böyle bir üniversitede çocuk var ona kıyak yapalım falan diye. Onlar tamam demiş adamdı. Beş gün için beni aldılar. Gittik Emögen Korusu'nda çalışıyoruz. O beş gün süreyle. Tam çekimler sırasında bir teklif daha aldım orada. Çok güzel ya. Neriman Köksal geldi. <gülüyor> ben ders çalışıyorum bir çamın altında. Sen ne yapıyorsun dedi. Dedim ki valla işte filmde oynuyorum. E, hiç görmedim dedi. Gelince çağıracaklar sıram dedim geldiği zaman evet. dedim. Ha güzel peki. Oynuyor musun devamı? Yok dedim, yani böyle bir şey oldu, çağırdılar. Peki dedi, ben dedim Nevzat'la konuşayım da dedi, rahmetli Nevzat ne beraberlerdi onlar. Yeni bir film çekiyorlar dedi, senaryoyu bekliyorlar. Ondan konuşayım, onda oyna dedi. Olur dedim, Peki, yani, oynar mısın? İşler, açıldı yani i̇şler açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında işte Perşembe günü git dedi ben oraya, ben Perşembe günü gittim, Nevzat abiyi gördüm işte. Dedim ki abi böyle böyle Nerevan abla, gönderdi falan. Dedi ki bekliyoruz, dedi, senaryo gelmedi dedi. İstersen sen, sen haftaya Perşembe günü yer dedi. Haftaya Perşembe'ye gittim, yine gelmemiş senaryo. Bir daha gittim, bir daha da gitmedim çünkü... <gülüyor> ...dedim ki herhalde bu Yeşilçam böyle bir şey. He. Arada yıllar geçti, çok yıllar, uzun seneler, otuz sene falan böyle... ...bir oyun oynuyoruz şeyde lokalde. Rahmetli Erdoğan Tünaş da var, işte ZE kökten var falan. Konu açılınca ben de bunu anlattım, bu hikayeyi anlattım. Erdoğan Tünaş dedi ki... ...ya dedi o hikayeyi ben yazıyordum... ...o Serario'yu bitirdim bitiremedim. <gülüyor> Nerede ben de takıldım dedim... ...senin yüzünden aktör olamadık... ...bak biz Ama o arada tabii prodüktör olmuştum. Öyle bir macera yani sinema şeyi... ...sonra işte yayın evine girdim. Ee, Oradan istediler... ...Ağoğlu Yayın Evi'nin... ...Nişli Hat yaptım. Evet. Dört yıl kadar falan... ...onun başında oldum. Sonra Türkiye'de ilk defa... Taksitle kitap satış servisi diye bir şey kurdum ben. Bütün yayın evleri arkadaşımdı, tanıyorlardı beni. O zamanki akşamın e, reklam müdürü vardı Nezih. Bizde kitap çıkınca Çetin altında akşamdaydı ya. Evet. Çetin Altan'ın altına koyalım diye ilanlar. Hep gider konuşuruz, işte sohbet ederiz falan. Kitap da çok çıktı. için şey yapıyorduk. Böyle dostluğumuz başlamıştı. O teklif etti böyle bir şey. Yapar mıyız, yaparız dedik. İşte 500 lira daha kazanırsak iyi olur o zaman işte 1000 lira 1500 lira para alıyorduk. O da o kadar alıyormuş. Evet. Bir işe girdik, aa ilk ay bir baktık 10.000 liralık satış yapmışız. %25 kalıyor bize 2500 lira, i̇yi. 500 lira masrafı var, Biner lira kalıyor. Dedi ki o iş çok iyi. İkinci ay iş çıktı 20 bine, üçüncü ay zaten 60.000 falan oldu böyle gidiyor. Çok iyi. Hemen 5. ayda falan Ankara'da şu Ankara'da işi baştık, sonunda Ankara şubesi bende kaldı, İstanbul'u Nezih'e bıraktık, sonra ben tabii battım orada. Parayı bilmiyorduk, tanımıyorduk nasıl kullanılır, nasıl edilir diye. Biz otterdi, 2 bin lira falan bizim şeyimiz yani ufku 2000 2 bin lirayla yaşamak, ya, o falan. Piden böyle 50 bin lira, 60 bin liraları, 100 bin liralar elimizden dönmeye başlayınca. Hesabı da yapamadığımız için yaz gelince birden Ankara boşaldı. Biz tahsilatları yapamadık. Yani 150 bin lira toplayacağımız yerde 30 bin lira topladık. Ya. Çünkü herkes yazına... Şey yok, tatile, aklımıza gelmez o, ki. Onu nereden bilelim biz? <gülüyor> birden panikledik falan sonra da zaten. Yazlıklarda dolaşıp toplayacak halimiz evet. de yok. <gülüyor> Sonuçta işte yani o, o zaman da geldim hemen gazeteciliğe başladım. İşte spor muhabirliği önce fotospor'da kadrosunu aldılar. Günaydın falan yeni kurulmuştu o tarihlerde. Fotospor'da çalıştım falan. Sonra... iki sene sonra dedim ki ya ben gönder yurt dışına. Ben yurt dışına gideyim dedim Böylece İsveç'e gittim. İsveç'te kaldım bir seneye yakın. Ee, gider gitmez de dedim ki baktım, tanıdım bir arkadaşım var. çocukluk arkadaşım, o oradaydı. O e, onun için oraya gitmiştim zaten. Orada baktım ki yani iş yapıyorum. Çünkü günaydına da iş yapıyorum. Portuspor'da evet. iş yapıyorum. oradan parça baş alıyorum. Oradan maaşımı alıyorum falan. Derken iyi gidiyor her şey. Ben de işime sarılmışım. Çok zamanım var dedim ki hadi gelmişken bir de şey yapayım. Doktor yapayım dedim. İsveç ekonomisi ve Marksist ekonomi üzerine bir şey. Çok güzel. Dediler ki önce İsveççe'yi öğren. Hemen girdik entansif kurslara. 6 ay içinde onları çözdük falan ama 6 ay sonrasında da bizim Putul Spor kapandı. İşte Açıkta yok. kaldık. Bahtımız Bu, yok. Bir ay böyle dalga geçtik işte koş sağ sol iş mi iş ne yapabiliriz falan filan derken. Sonunda Stokholm'e yakın bir kasabadı. 90 kilometre ileride Nortelje diye çok hoş bir kasabadı. bir... Ahçı yamaklığı buldu arkadaşımın biri. <gülüyor> Benle beraber o da geldi. Evet. O da ahçı oldu. Ahçı değilken. <gülüyor> yani böyle bir şeyle bir hafta sonra o gitti. Onun yerine başka bir Türk geldi. O da arkadaşım. Ben ama yine yamaklığa ve şeye komile devam ederek, bulaçıkta yıkayarak beş ay orada çalıştım. Komplekslerimden arındım en azından. Yani bizde var olan bir şey vardı ne? Şimdi onun adı mahalle baskısı oldu. Yani ne derler, evet. ne derler diye böyle bir şey evet, var. Evet, evet, evet. Haklısın. İşte o ne derler lafı bizim hayatımızda çok önemli bir şey. Yani biz ne derlere ne derlere göre yaşıyoruz çünkü. Ne derlerse desinlere göre yaşamıyoruz. Doğru, evet, Anlatabiliyor doğru, doğru söylüyorsun. Yani ne derlerse desinler, ekmek paranla ilgili çalışıyorsan, emeğini yani, alıyorsan, yani. onun karşılığıyla yaşıyorsan bundan daha mutlu bir şey olmaz. Biz de, ben de öyle düşünerek geldim zaten Türkiye'ye dedim ki... Gitmeden önce gittiğimiz böyle yani oraya gitmeden önce gittiğim böyle mekanlar vardı yani özel barlar vardı işte kulis gibi, park otelin barı gibi yerler evet. falan. Ben dedim ki gelirken ya ben giderim Türkiye'ye, Taksim Meydanı'nda kestane satarım, paramı alırım, yöne giderim şeye. Park barını arkadaşlarımla oturup içerim. Tabii. Yani o komplekslerden evet, alındığın zaman... Çok önemli bir deneyim. deneyim. gelir geçerken onlara da satarsın kestaneye yani. Anlatabiliyor muyum? Sorun değil diye bakarak öyle bir kararla geldim ama... Geldikten sonra tekrar gazetecinin müsaitinden başladım. Bu sefer de 15 gün sonra muhabirliğe başladım tekrar. Ee, saklambaç ve Günaydın'da çalışırken... Artun de bir gün, böyle o da arkadaşımla, ya fotoğroman yapalım falan filan ediyor diyor. Ne fotoğroman, bir arkadaşım Seksek Dergisi'ni çıkartıyordu çocuklar için. Hı hı. Çocuk fotoğromanı yapalım, yapalım yapalım, hadi gittik konuştuk, senaryo, meraryo verdik, yazdık verdik. Tamam dediler, fotoğrmana başladım. Sonra <gülüyor> Artun ayrı çalışmaya başladı, ben ayrı çalışmaya başladık. Eee... Sonuçta bir baktım ki ayda üç tane fotoğroman çekiyorum ve yani ciddi paralar kazanıyorum. O zaman çok ön, çok ön planda bir şeydi fotoğroman i̇şte değerleyen... evet. çok ilgi, derleyen... İşte saklanbaça, saklanbaça böyle. Ayda üçe yakın fotoğroman çekiyordum, ciddi paralar kazanıyordum ama yani. Ama hem senaryosunu, hikayesini yazıyorum hem senaryosunu yazıyorum hem çekimini, evet. yönetmenliğini yapıyorum falan derken... Yeşilçam'da kardeşim... Ben Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra kardeşimi onun yanına vermiştim. Yılmaz Güney'in yanına. O da o yedi sene falan çalıştı Yılmaz'da. Yani böyle abi kardeş gibi bir yedi senelere geçti. Ayrıldığı zaman da kendi firmasını kurmuştu. Evet. Fakat o arada işte bu 71 bir yılında ilginç bir şey oldu. Ben muhabirlik yaparken gazetede daha şeye fotoromana başlamamışım. O sırada Yılmaz'ın Umut'u şey oldu... Ee... Kanfini Festivali'nde genç yönetmenler ilk filmlerini yapanlar da evet. böyle kendisinden realizatör diye bir bölüm vardı. O işe Umut davet edilmişti. O şeye, bölüme. Bir gün Yılmaz'la beraberlik dedi ki ya ne yapacağız, ne oldu dedim. Dedi ki Umut'u davet ettiler, bir türlü gönderemiyoruz. Evet, izin izin galiba ver, Evet mi? Evet. İşte günlük bakanlığına müracaat ettik olmadığı... Turizm Bakanlığı'na müracaat ettiği, Dışişleri Bakanlığı'na falan, hiçbir Maliye Bakanlığı'na müracaat, hiçbir yerden izine almadık dedi. Sen dedi, bilirsin nasıl yapacağız bu işleri dedi. Dediğim gibi düşünelim bakayım yani bir formül bulalım falan derken sonunda ben de Kan Film Festivali'ne gidiyorumun kararı çıktı gazeteden. Ama Hürriyet adına ...Günaydın adına, saklan, adına, evet. Hayat, Ses adına, böyle Hürriyet Haber Ajansı adına böyle hepsinin adına temsilci olarak oraya gidiyorum. Çok güzel, evet. Paralarımı da verdiler. Yılmaz'a dedim ki ben götürürüm. Nasıl dedim, valize koyar götürürüm. Alırlar, alırlar günlükten yani. Almazlar yani. Paris'ten götürü teslim ederiz yani. Dedim, olur mu olur? Peki dedi, simakine var mı? Orada dedik alaya gideceksin falan filan. <gülüyor> Yok dedim, hemen Yılmaz eve gittik, Yılmaz'ın simotinini aldık. Giydik, kollarını kısalttık onun, kollar uzundu benden. Kollarını kısalttık, pantolonun kolunu kısalttık. Yelek, melek, gömlek, memlek, neyse hepsi tam teşekkürü. Gayet lazım. güzel. Kapıya girerken bir hamal, ben de tabii çekiniyorum da yani 12 Mart sonrası tabii Mayıs'ındayız ya, yani ya. anlatabiliyor muyum? Biraz da çekiniyorum ama... Hamala dedim ki götürüyor böyle valizler ağır çünkü filmler iki valizin içinde ve eşyalar bunun arasında falan. Evet. Sekiz makara falan film yani dedim ki bunları geçir sana dedim 500 lira veriyorum. Bunlar oradan geçsin sana 500 lira vereceğim dedim. Tamam dedi abi dedi ama ab biraz sonra ben işlerimi yaparken o da onları içeriye girdi. <gülüyor> sonra geldi abi dedi, gitti şeyler dedi. ...valizler gitti. Ben daha emin olmak için kendimden... Evet, evet, evet. ...dedim ki ben aşağıya iniyorum. İşte aşağı o zaman böyle yürüyerek gitti diyordu uçaklara. Ve cam vardı, camlı bölme vardı. Orada bekliyorsun, oradan aprona gidiyorsun, gidiyorsun. Evet. Dedim ki... ...valizlerin gittiğini görürsem dedim... ...sana bin lira daha vereceğim. Çünkü Yılmaz bin beş yüz lira para vermişti bana. <gülüyor> Bu lazım olur sana diye. Hamal da canını kurtarmış ama oldu. Hamal hayatını kurtardı. <gülüyor> Sonra geldi Hamal kalabalık orada beni buldu. Abi dedi dikkat et bak dedi sizin dedi valizler dedi en üste gidiyor dedi. Orada taşınıyor. Aha. Remorkun üstünde uçağa gitti falan. Tamam dedim çıkarttım bin lira verdim. Meğerse o arada Yılmazlar da gelmiş yukarıdan... ...şeye bakıyorlar, benim gidişime bakıyorlar. Evet, acaba Bir, ıslık Bir ıslık falan çağırıyor, yürüyerek gidiyoruz ya böyle uçağa. Bir falan dedim, döndüm baktım yukarıda... ...Yılmaz kardeşim, kardeşim, bütün ekip, ekip... Evet. ...beni yolcu diyorlar, böyle yaslalaştık öyle gittik. Paris'te teslim ettim filmi. Sonra işte Kana gittim. Cannes'da de gelmişti, Kurtiz. Hı hı. Ee, biz de böyle kahvede oturduk, akşam da gösterisi var... ...her şeyleri organize etmişiz, işte o arada... ...Ajda Pekkan orada... E... Oradaydı şeyde, hı hı. Ee, beraber oldu bir erkek vardı, şu anda ismini unuttum, çok güzel bir da oda. Dedim ki akşam filmimiz var işte, Mutu oynuyor sen de gel Türk şey olarak tabii, bulun tabii orada de, falan. İdda ettim onları, onlar da geldiler. Ee, Yenini kuşandı, şey, başka artist olmadığı için Türkiye'den bayağı ciddi olarak böyle bizim olarak, canım, sanatçımız canım. olarak. Ee, o da, Ajda da o işin içinde oldu. Biz de heyecandan, şimdi biliyoruz ya filmler, sinemalarda böyle şey, kendi kartlarımız da var. Yani giriyoruz, çıkıyoruz, 10 dakika seyrediyoruz. Beğenmiyorsak bir salona başka bir yere gidiyoruz. Tabii, kadar. tabii, tabii, tabii, tabii. <gülüyor> Tam biz öğleden sonra böyle oturuyoruz kafede beklerken, sohbet ederken. Bir adam geldi, böyle dedi ki ya Türk var mı burada falan filan, ne oldu? Dedi ki, akşam dedi Umut oynayacaktı dedi adam Fransızca. Ondan sonra şey dedi, ne yapacağız? Tuncel'le beraber iş başa düştü. Ben hiç bağlamasını bilmem, ne, görmemişim hayatımda iki kaset yani Bob'in birbirine nasıl bağlanır. Herhalde. Bilmeyen olduğu zaman, yani çözme, bulmacadan daha beter bir iştir. Orada. Herhalde. Yani, herhalde. El, alıyorsun makarayı, şimdi biz gittik oraya, sinema dairesine çıktık, makine dairesine. Hı -hı. Şimdi Tuncel filmde oynayan adam. Ben filmi beş kere falan görmüşüm. Doğru bir hesaplarla böyle açıyoruz. İlk makarayı açıyoruz böyle. Sağlıyorsun oluyorsun aşağıya doğru iyice. O hani 24 kare hikayesi var ya hı. bir hareketler. Şimdi bakıyorsun nedir? Tuncel eşeğin üstünde gidiyor ulan. Tuncel eşeğin üstünde kaç kere gitti? yani, yani bu, nereden bilecek hangi bölüm? <gülüyor> ya. <gülüyor> onun, onun arkasından ne geliyor falan. Sağıyorsun, sağıyorsun, sağıyorsun. Başka bir şey. Tuncel burası neresi? Kaçıncı bölüm olabilir? Hangi bakara? birinci, Bu üçüncü bölüm deme, dördüncü bölüm. Ya. Ciddi bir sorun Herhalde Cem, herhalde, herhalde. 7'ye kadar bitirdik işi. Yedi de film başlıyor. 7'ye kadar bitirdik. Ondan sonra o arada bir hemen duş aldık. Geldik. ...diyoruz ki kaç kişi çıkacak filmden onları sayalım. Balkonu ve salonu dolu. Ben balkondayım. Tunceli de aşağıda. O aşağıdan çıkanları sayacak. <gülüyor> ben de, silme dolama salonlar. Salonla balkon. Aa balkondan çıkan olmadı Film daha böyle onuncu dakikaya varmadan beşinci dakikada... ...seyirci sarıp sarmaladı... Herhalde canım, herhalde. ...hiç kimse çıkmadı salonla. Bu müthiş bir keyif bizim herhalde, için. Herhalde, herhalde. Çünkü görüyoruz ya, şahit olduğumuz... E, filmler var. Birden bakıyorsun, dolu. Birden bakıyorsun, hiç kimse yok. Neyse, çok böyle keyifli bir şey oldu. Sonra işte... ...Kanadalılar geldi, filmi almak istiyorlarmış. Dünya Dağıtımı falan. Neyse, İstanbul Adresi'nin. Yani böyle bir maceramız oldu. Çok çok önemli bir şey. Sonra ya. da işte... İleriki yıllarda biz de sinemacı olduğumuz zaman gittik. Tabi o da ayrı bir şey. Tabii. Bir de şimdi oraya gelmişken Arif abi, <gülüyor> e, bir de e, Selvi boylum al Yazmam'a gelirim. sizin yapımcılığını üstlendiğiniz. E, Kadir'in Anır, e, Türkan Şoray'ın e, oynadığı. Evet. Bu e, hem yurt içinde hem de yurt dışında halen bugün bile çok seyirciden ilgi derleyen bir film oldu. Evet. Ve pek çok da ödül kazandı. Bundan biraz söz edebilir miyim? Şimdi ben bu e, foto romanlardan sonra, foto roman işlerinin sırasında bu kana gittikten sonra 71'de... Hı hı. ...dedim ki ya bu kan festivali ciddi bir şey. İşte o zaman gazetecilik falan yapıyoruz evet. ya. Arkadaşlarımı anlattım. Ekemen Bostancı falan vardı rahmetli. Evet. Kamuran Aksu diye benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Can Ciğer olduğumuz. E, Fatih Terim'in kayınpederi. Ha. Onlar birbirlerine görmediler ama Fatih görmedi onu ama e, yani o Kamuran her sene biliyorsun 30 Ocak'ta ben giderim şeye ambarlıya. Evet. Uçağın düştü. Oraya, oraya düşmüştü ya uçak. Onda vefat etmişti. O bir de Tevfik Yener var. E, gazeteci arkadaşımız. Böyle park otururken ya bir şirket kursak film yapsak falan filan dedim ben. Ona heyecanımla anlatıyorum. Evet. Kan heyecanıyla. Sonra Tamamdır, tamamdır. bir yer bu falan dediler. İşte kardeşimin yanında da bir oda vardı, orayı tuttum ben de. Hı hı. Hemen bir isimlere de bakarak, Egemen, Kamuran, Tevfik, Arif, Ekta diye bir, fir bir firma kurdum. Firma kurdum. Kurdum ama benim kurduğumda kaldı, kimsenin ilgilendiği yok. O arada da işte oradan bir tane film yaptım. Açılışını yaptık ama şey değil, gelip giden yok bizim çocuklarda arkadaşlardan falan. Neyse o böyle bir tameri gittim bir film yapmıştım sonra kaldı arkasından ben işte fotoromanlara başladım ben orasını fotoroma yazayım suları kullandım sonra bir gün kardeşime bir teklif geldi Adana'dan yani bölge işletmelerinden o film yapıyor ya beni şart koştular dediler ki işletmeci Arif çekecek filmi dediler. Ben dedim ki ben yapamam. Hayır olmaz. İkimizsi para veriyoruz dediler. Ya yapmayın ben anlamam film çekiminden falan filan. <gülüyor> Aydemir'in ilk filmiydi. Akbaşı'nda. <gülüyor> Alemin keyfi yerinde diye. Arzuluk ayrı bir komedi filmi çektim. Öyle. Öyle ama 3-4 tane daha 5 tane film çektim. Kardeşime yönetmen olarak. Gene bu tarz komedi filmlerinden. <gülüyor> Ondan sonra ...genelde derler ki seks falan filmler ama onlar zaten Aydemir'de ne seks olacak ki zaten. Yani olsun sonra onu komedisi olayım biz onları çektik. Herhalde, herhalde. Ama o arada ciddi olarak e, sinemacılığa başladım. E, bir Namus Borcu diye bir film yaptım Türkan Şoray'da. Feyzi Tuna çekecekti. Son dakikada Feyzi de böyle takışınca Feyzi bıraktı. Ben çekmiyorum dedi. ...Türkan çeksin dedi. Madem o kadar seviyorsun dedi. Yani met ediyorsun. Evet. Türkan da dönüşü çekmişti o tarihte. Evet evet. evet. Onun üzerine... <gülüyor> ...Yılmaz Duru'yu bulduk. O çekti. Gerçi film işte müzik ödülü aldı Antalya'da ama... ...yani istediğimiz gibi olmadı. Evet. Ee, rahmetli Tuncer Necmioğlu oynuyordu. Ee, Birisi daha vardı. Neyse onu... Plan... Oldu ondan sonra yani... ...baktım ben Yeşilçamlı'nın kurallarına uyamıyorum onu da kardeşime verdim, filmi alsan işlet falan diye. O geçti. <gülüyor> Dedim ki ben ciddi bir sinema yapayım ya. Evet. Yani bu kadar yıldır okuyoruz, ediyoruz, bilmem ne, sinema seyrediyoruz, görüyoruz falan. Size köktenle Umur gay yakın arkadaşlarımla. Konuştuk. Umur dedi ki, yazarım ben, ben bir senaryo yazarım dedi. Kemal Sunal oynatalım. Tamam, Kemal'le konuştuk, o da arkadaşımız. O zaman çok beraber geziyorduk. Kemal, Ertem'den izin aldı dedi, Ertem'e İlmez'den, evet. çünkü oraya bağlıydı. Ertem abiye söyledim, dedim ya bir izin ver de şununla, bir film çekeyim, ciddi bir sinema yapmak istiyorum falan filan. Kim yazacak dedi, Umur dedim. Alabilir dedi, ama ben, Şartlarım var dedi okuyacağım ondan sonra izin vereceğim evet. dedi Pınan. Peki oku dedik. Uzatmayalım Umur yazdı senaryo, zeki çekecek kadroyu kurduk her şeyi yazladım, Gününü de belirledim ama gittim Ertem abi dedim ki işte senaryo bu. Evet. Yarından sonra başlıyoruz dedim. <gülüyor> Emri Vaki yaptı biraz da. Böyle baktı bundan bir şey olmaz dedi. Çünkü filmin adı Kabucular Krallıydı. ...bundan bir şey olmaz dedi ama sonra kendi çöpçüler kralını yeah, çekti Ya yeah. ya. Ve Çöpü... hala da oynuyor. <gülüyor> hala da oynuyor. Biz kabucular kralını çektik. Antalya festivalinde... ...en iyi yönetmen ödülünü aldı. En iyi e, oyuncu ödülü aldı. İlk defa bir komedyene Antalya yeah, festivalinde yeah. ödül verdiler. En iyi ikinci film oldu işte. Ve şey... E, ...tam da o arada ben de... Bu festival ilan edilmeden önce Moskova Festivali'ne filmi götürecektim. Yani oradaki pazara götüreyim evet. diye. Oranın işi de ayarlamıştım. Zeki ile beraber biz Moskova'ya gittik. Kemalle ile kardeşim de arabayla, Kemal uçağa binemediği için evet, evet, arabaya ediyorum. da Antalya'ya gittiler. Ödül almaya. Bir şeyde, Moskova'da işte o tarihte, o yıl şeyler vardı. Yani Fatma Gerek Memluh'ün Metin Eksan, evet. Ben Zeki Ökten, Ali ve İzzi Sayar. E, orada e, bu Hamlet kadın Hamletle gelmişti, onlar da oraya. Biz de Pazara gitmiştik işte. Öyle hep beraber zayn Otel'de evet. kalıyoruz falan. Film oynadı, işte pek tuturmadı ama işte orada da Cengiz Aytmatov da orada. Ben Cengiz'i ta o eski şeyde. İki dönemimden tanıyorum. Yayın evi müdürlüğü yaptığım evet, dönemde. Evet. O gelmişti Türkiye'ye. O da bize sahip çıktı. Basın toplantısında bizi savundu falan. Yani Fatma izni alsın. Şey, ödül alsın istiyordu evet. falan. Beceremedik falan. O arada da böyle konuşurken şey dedi. Ya dedi ah dedi. Hiç dedi benim hikayelerden film çekmiyor musunuz? Vallahi çekiyorlar ama dedim. Yani kimse... ...cesaretli adını yazamıyor burası. Sovyetler biliyoruz, Türkiye yani... Evet, tabii. ...bir Sovyet vatandaşının adam... ...afişe nasıl yazacak falan korkuyorlardı Ama ben bir gün çekersem yazarım dedim. Döndük geldik, tesadüf bu. Bir senaryo çalışıyordum, Türker Tekinle bir hikayesi vardı. Hatife abi ben Kilios'ta on gün kaldık... ...güzel bir hikayeydi. Sonra baktık ki... ...çok sert, Hı -hı. acı bir hikaye çıktı. Türker Alma oynayacak. ...Kadir İnanar oynayacak filmde. O arada Türkan Hanım dedi ki ne oldu? bana dedi ki böyle olmadı hikaye evet. falan dedi. Ya dedi Cengiz Aytmatov'un bir hikayesi var dedi falan. Nedir? Selvi Boylu al Yazmalı. Atif abi demiş daha doğrusu. Atif abi geldi bana dedi ki... seniz bu Selvi Boylu al Yazmalı biliyor musun? Biliyorum dedim. Nasıl bir hikaye dedi. Çok güzel dedim. Evet. Türkan Hanım dedi onu önerdi dedi. Ama dedim ki abi bundan 3-4 defa... ...fotoroman çekildi. Herkes bu hikayeyi biliyor. Dedi ki bilsin daha iyi... ...biz film çekeceğiz. Yani, yani. Çekince de iyisini çekeriz dedi. Böyle dedim ki tamam öylesin. O zaman dedi sen izni ayarla dedi. Cengiz. Ben bir mektup yazdım. Cengiz Aytmatov Sovyetler Birliği'ne <gülüyor> evet, evet. Gönderdim. 15 gün sonra... ...bir telgraf geldi Cengizler ama o mektupta... ...her şeyi yazmıştım. İşte bunu dedim çekmek istiyoruz falan... Senaryoya başladık çalışmaya. Sana göndereceğim. onayı çıkınca da o da bir telgrafta yazmıştı ki. Arif tamam. Ben görmesem de olur, ben filmi göreyim dedi. Sen çek filmi dedi. Evet. Tamam dedik biz filmi çektik. Sonra da bir yıl sonra Taşkent Festivali'ne gittik. Taşkent'te işte ben bin tane yazma yaptırmıştım. Kırmızı üstüne de siyah. ...afişi bastırdım, kenarlara oyalı böyle pullu yazmalar evet, vardı evet, ya, evet, evet, evet. onlardan Sergül Halk baskı yaptım. İki bin tane de boncuk almıştım, mavi boncuk, onları dağıttı falan, promosyon gibi böyle tabii, şey. Tabii, tabii, tabii. Ama gerincik tarzı gibiydi sinemanın içi. Bütün kadınların başlarında şeyler, bizim afişler, kırmızı şey yazmalar falan. Sonra Cengiz gelmedi oraya, bir gün böyle yemek yerken iki kişi geldi. Biz dediler Arif Keskin'i Buyurun biziz. Biz de elçileriyiz Cengiz Aytmatov'un. Siz Kırgızistan'a davet ediyoruz. Bir bakan sinema bakanımış, Birisi de kültür bakanı. Tamam dedik. Kalktık. Çok ayarladılar. Güzel. Gittik şeye Kırgızistan'da. Bir gala yaptık. Ama bir ağırlandık bir ağırlandık anlatamam sana. Çok güzel sana. herhalde. He, yani he. öyle çok hoş bir şey oldu bizim için de. Hatta onun sonrasında ülkeyi çok iyi ben yani bir dolu ödüller aldık dışında da o festival sonrasında Bülent Ecevit de bir televizyon çekmiştik çok güzel, çok güzel kutlarız ülkemizi işte bir büyük olay hak ile temsil etmiş olmanızdan dolayı onur duyuyoruz falan diye öyle bir şeyle yani işte sinema böyle bir şey evet evet çok hoştu vallahi ee, sanat ve sanatçılar programımızın bu hafta konuğu konu e, Sayın Arif Keskinerdi kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bir başka konuğumuzla beraber olmak üzere hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.